Went up on the mountain There I made my stand Went up on the mountain There I made my stand A rifle on my shoulder And a dagger in my hand Poor boy, I've been all around Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone well, I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave Last words I heard her say Won't be long now for you die Poor boy I've been all around this world So hang me Oh hang me I'll be dead and gone Hang me Oh hang me I'll be dead and gone i wouldn't mind the hanging but the laying in the graves so long poor boy been all around this world. Merhaba 94.9 Sinefil'de Açık Radyo'da beraberiz canlı yayında. Ben Melis Behlil, ben Yeşimborol. Bu hafta programımızı haftanın yeni filmlerinden Inside Lewin Davis'ın şarkılarını söyle filminden bir parça ile açtık. Filmin başrol oyuncusu Oscar Isaac'ten geldi. Hang me oh hang me. Evet, bu hafta vizyona giriyor. Artık ım, Altın Küreler açıklandı, Oscar adayları açıklandı. Ödül sezonunun en civcivli zamanındayız. Ve de e, yılın hitlerinin vizyona girdiği zamandayız. Ve bu hafta hakikaten böyle iki tane çok iddialı yapım var. Bunlardan ilkiye uzun uzun konuşacağız zaten birazdan. Evet, filmlere geçmeden önce toplamda beş yeni filmimiz var. Ee, onlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Programımızın e-mail adresi sinefiller.gmail.com Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodum 343 40 40 Bu haftaki program destekçilerimiz Ali Pınar ve Ersin Antepli'ye yani Alla Turka programına da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta e, çok e, farklı türde filmlerin bir arada olduğu bir hafta. Ama aynı zamanda sinema dünyasında da e, bolca ödüllerden bahsedeceğiz, adaylıklardan bahsedeceğiz. Listeler var, e, oldukça canlı bir gündemimiz var. Evet, aslında farklı... ...türler ama hepsinde bayağı bir mizah var bu hafta. Hani böyle... ...bir yerinden... ...bazıları zaten komedi ama hepsinde de... ...belli bir şey var. Bunların arasında... ...tabii kovanlarınki biraz daha... ...kara anladığım kadarıyla. Rizahların <gülüyor> tipi çok farklı. Evet. Onu söyleyebilirim. Tabii biliyorum. yani ne bileyim çılgın dershane... ...üçle karşılaştırmıyoruz. O da gösterimi. Bir de tabii bir başka ortak şey... ...yani özellikle... ...ön plana çıkan iki film açısından bakacak olursak... dönem filmleri olması. dönem filmi ve gerçek karakterlerden... ...yola çıkılarak yapılan iki dönem filmi. Bu arada öbürünü de söyleyelim... American Hustle düzenbaz da bu hafta gösterime giriyor. Ondan da e, uzunca bir süre ayırmayı düşünüyoruz. Zira senenin, e, Yeşim'in de dediği gibi en iddialı filmlerinden ikisi bu hafta gösterimde. Inside Llewyn Davis, sen şarkılarını söyle ki ben bu Türkçe ismine de bayılıyorum. E, Cohenların e, son filmi... E, Demin dediğim gibi gerçek bir hikayeden, gerçek bir karakterden yola çıkıyor. Ama e, yine de kurmaca bir hale getiriyor karakteri. Yine de gerçek bir dönemin içine oturtuyor. Ve e, bizi New York 1960'lar Greenwich Village e, folk dünyasına götürüyor. İşte böyle hani Bob Dylan'ların, John Byers'lerin ilk... Ortaya çıkmaya başladığı zamanları düşünün. Aslında daha... E, hani ...60'ların başı... ...daha bu e, şey demeyelim... hani ...60'ların ortası ve sonrasında... E, ...bütün o aktivist e, hareketlerin... ...çiçek çocukların... ...her yeri sardığı... E, ...işte Vietnam Savaşı'nın... E, ...o şeyiyle... E, ...nasıl diyeyim... ...verdiği o büyük yıkımla aslında... ...insanları da daha... Özellikle genç e, nesli e, iyice köşeye sıkıştırdığı e, şeye gelmeden daha başı atmışların başı. Yani o hissi o kadar güzel yakalıyorlar hmm. ki. Beat kuşağı ile çiçek çocuklar arası. arası Tam o dönem e, ve e, o dönemde e, genç bir müzisyen ama aynı zamanda e, yaptığı işe inanıyor Bir taraftan da çok şey bir tarafı da var. Ee, sarkastik bir tarafı da var. Yani etrafında yaptığı işi çok daha idealistik bir biçimde yaklaşanları da... ...tiğe alan bir tarafı da var. Ee, ama bir türlü tutturamıyor. Yani bir türlü tutturamama üzerine bir film bir taraftan sen şarkılarını söyle. Ee, Cohenlerin... E, Kaybeden olma... ...kaybedenler olma durumu üzerine... ...zaten e, filmografisine baktığımızda... E, ...tüm zamanların en iyi filmlerinden birini... ...Büyük Lebovski yaptığını... ...Büyük Lebovski yaptığını... ...tekrar hatırlamamız gerekiyor. Bence... Ondan bu yana yarattıkları en muhteşem e, kaybeden figürlerinden biri. Sen şarkılarını söylede karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda müzikleri gerçekten çok güzel. Özellikle bu tarzı beğeniyorsanız, seviyorsanız müzikler şahane. Günümüzden de çok önemli e, isimlerin e, filmin sound çekine imza attığını söylememiz lazım. Bu arada evet kadroya hiç girmedik. Oscar Isaac demin zaten sesini dinledik. E, ...Lewin Davis'i canlandırıyor... kendisini e, suratı tanıdık gelebilir... ...pek çok filmde iri ufaklı rollerde oynamış... ...ama böyle bu kadar ön planda olduğu ilk film... E, ona Carey Mulligan... ...Justin Timberlake... ...John Goodman gibi gayet iyi tanınan isimler eşlik ediyor... ...John Goodman bir caz müzisyeni canlandırıyor... ...yani böyle bir antitez oluşturuyorlar aslında... ...orada hani böyle bir klişe caz müziğinde... ...orada müthiş bir tipleme çıkartıyor... Kerim Alligan benim zaten son dönemlerde En beğendiğim oyunculardan biri e, Justin Timberlake ise Hakikaten çok farklı türde bir kasla karşımız cıkıyor ve çok yakışmış Sizi çok şaşırtacak onu da şimdiden e, Söylemem gerekiyor e, Ama Quirinlerin bu kaybetme e, Kazanamama e, Bütün buna rağmen Duruşunu bozmama, kendini satmama, piyasanın istediği noktaya gelmeme, kendi şarkılarını söyleme, konusunda da diretme. Çünkü Dune Davis kendi yaptığı işle de başarılı olamayan bir karakter. Filmin başında karşımıza aslında çıktığında yani kalacak bir evi bile yok. Yani dediğin gibi Greenwich Village'te tanıdıklarının o küçük folk müzik sahnesinde edinmiş olduğu küçük... Hayran kitlesi diyelim yakın arkadaş grubunun evlerinde kanepeden kanepeye gezerek yaşamını sürdüren e, bir e, müzisyen halinde. E, ve e, onun e, o hayatını inşası hayatındaki detaylar e, son derece e, etkileyici. Ama tabii hemen buradan şeye geçmek istiyorum. Oscar adaylıkları açıklandı. Evet, Daha detaylı da geleceğiz ama buradan tabii başlamak evet, lazım. Evet, onu hemen bir şey yapmak istiyorum. Her ne kadar Altın Küreler'de geçen hafta... ...değişik kategorilerde bol bol konuşulsa da... ...Inside Lune Davis, bayağı Oscar'lar, akademi... ...görmezden gelmiş Kuenler'in bu filmini. Birazcık da onun üzerine hani düşünmek gerektiğini de düşünüyorum... Gerçi çok adaylığı vardı kürelerde hiçbir ödül almadı ama en azından adaylıkları vardı. En azından adaylıkları vardı. Oscar'larda iki adaylıkla geliyor karşımıza. Onlar da görüntü yönetmenliği ve ses miksajı. Ses kurgusu da değil ses miksajı sadece. Ve hani Oscar'a aday olan filmlerin listesine baktığımızda çok net onların arasında olması gerektiğini görüyorum. Yani hani izlediğimiz filmlerle, oradaki listedeki filmlerle karşılaştığında gerçekten ben çok... Ayıp olduğunu düşünüyorum bu durumun ama burada birazcık bu Amerikan vari Amerikalıların kaybedenleri sevmemesi ve kaybetmeyi göze alıp buna rağmen o eleştirel ve sarkastik pozisyondan vazgeçmeyen bir anti kahraman karakterini benimseyememelerinin de ben bunda payı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve o yüzden Louis Davis'i daha çok seviyorum. Ki zaten dokuz film var bir onuncu da olabilir yani ona kadar çıkabiliyor. Onuncu da ensayetikleri neybis olabilir. Çok net yani. Koenler çok enteresan ki Koenler aslında sevdikleri e, bir ikili. Evet. Bu arada sinematografiden aday olması da artık e, hani espri halinde neredeyse galiba her Koen filmi e, aday oluyor. Ama Roger Deakins'ı senelerce vermemeye ödülü devam ettiler. Gerçi burada Roger Deakins değil e, görüntü yönetmeni. Ben sanat e, yönetimini de çok başarılı buluyorum hı. bu filmin. E, başka sinema kapsamında gösterme girdiğini de söyleyelim bu arada. Orjinal şarkılarda aday değil. Yani inanılmaz bir şey. Daha <gülüyor> bir sürü şey sayabilirim ben tabii. Benim bu haftaki... ya yani iki film de çok iyiyim. Yani American Hustle'da konuşacağız ama... ...ikisi arasında... Benim tercihim çok, benim gönlüm Llewyn Davis'te çok net. <gülüyor> bir Cohen sever olarak beni hiç e, şaşırtmadılar ve şey yapmadılar. Bir de hani enteresan biçimde şeyle de bir bağlantı kurmak istiyorum. Birkaç hafta önce bizde de vizyona girmiş olan başarısız müzisyen sendromu konusunda. Yozgat. Yozgat bu yüzden de uzaktan bir akrabalığı olduğunu düşünüyorum. Ee, onu da bir dipnot olarak düşmüş olayım. Evet şimdi haftanın ikinci iddialı filmi ve Oscar'ların en iddialı filmlerinden Gravity ile beraber Onar adaylığı olan American Hustle düzenbaza geçeceğiz. Ve o filmde e, onun da çok hoş bir soundtrack'ı var. Oradan e, bir Duke Ellington parçasıyla devam ediyoruz şimdi. Jeep's Blues. <gülüyor> ...Duke Ellington'dan dinledik... ...Jibes Blues... ...bu hafta vizyona giren... ...senenin en çok beklenen... ve ...en çok konuşulan filmlerinden biri... ...American Hustle... ...düzenbaz filminin... ...önemli ve kilit parçalarından biri... ...American Hustle bir müzikal değil aslında... ...Inside Lone Davis gibi... E, ...sen şarkılarını söyle gibi bir müzikal olduğunu söyleyemeyiz... ...ama yine de... E, ...müziklerin çok önemli bir yer oynadığı... ...hem dönem... E, ...hissini yaratması... ...hem atmosfer yaratması açısından... Ve çok şarkının kullanıldığı bir film. Evet geçtiğimiz hafta e, pazar akşamı verilen Altın Küreler'de de iki kadın oyuncusuna en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu e, komedi dalında, komedi müzikal dalında kazandırdı. Ayrıca en iyi film ödülünü de aldı bu dalda. E, David O. Russell'ın filme bu. E, David O. Russell son senelerde iyice bir yükselişe geçti. E, Fighter üstüne e, geçen seneki Silver Lining Playbook'la. Burada da e, tam düz bir komedi olmasa da bir e, gerçekten yaşanmış bir e, düzenbazlık hikayesini 70'ler sonu 80'ler başından EBSCAM denen bir skandalı anlatıyor. E, Araplarla para yedirme üzerine işin sonunda politikacılara uzanan bir skandal bu. E, o dönemi e, gayet başarılı yansıttığı söyleniyor ve de e, özellikle de kadrosuyla İlk e, gösterimlerinden beri bir hayli konuşuluyor. Oscarlarda da 10 dalda adaylığı var. 4 oyunculuk ana dallarında senaryo, yönetmenlik, e, film tabii ki. Onun dışında birkaç tane de teknik kurgu ve e, prodüksiyon tasarımı gibi. Şimdi öncelikle baş roldeki Christian Bale düzen bazımız Irving Rosenfeld'i canlandırıyor. Hakikaten gene klasik yaptığını yapmış ve kendini fiziksel olarak tamamen dönüştürmüş. Ciddi anlamda kilo almış, bir göbek yapmış, kel ve hani ama bildiğimiz kel değil, kafasının ortası kelleşip böyle minik bir peruk yardımıyla da saçının geri kalanı üstünde tarayarak böyle bir saç izlenimi yaratma konusunda ve de bunu film o kadar e, şey e, detaylı bir biçimde bize aktarıyor ki e, Irving'in e, saçına olan takıntısı konusunda biz de takıntılı olmaya başlıyoruz bir süre sonra Ama e, Christian Bale hakikaten fiziksel olarak ciddi bir transformasyondan geçirmiş kendini. Ben yine düşündüm. E, bu iyi bir şey mi gene vücuduna kötü bir şeyler yapıyor? E, çünkü daha önce hatırlarsın Makinist filminde olsun, Tabii. Fighter'da korkunç. Fighter'da yine e, bu, bu arada onların arasında Batman, Batman oynayıp oldu. müthiş kas yaptı falan. Hı. Yani e, aslında bayağı vücudunu suiistimal ediyor. Bir yaştan sonra ...zorlayacak ki o yaşada geldi gibi görünüyor... ...ama hala da aynı şekilde devam ediyor... ...çok başarılı bir şekilde devam ediyor... Ee, ...bunu yapınca da Oscar adayı olduğu sürece... ...bence vazgeçirmek zor olabilir... <gülüyor> ...Evet, onun dışında Amy Adams... ...dediğin gibi Bradley Cooper... ...Jennifer Lawrence ve Jeremy Renner... ...ön plana çıkan isimler... E, ...filmde... E, ...kadınların tabii çok başka... E, ...bir şeyi var... E, ...filmde, e, şimdi... E, Biz e, filmin başında Kılıçın e, Bey'in canlandırdığı Irving ile e, Amy Adams'ın canlandırdığı Sydney'nin tanışması. Bunlar böyle birbirine benzer geçmişlerden gelip ama hayatta kendilerini bir şey yapmaya çalışan insanlar. E, Irving e, aslında hani kendi çapında bir takım işler kurmuş ama gözü hep daha fazlasında daha başka bir şey olmak isteyen ve bir anlamda da işi düzenbazlıktan... E, ...üzerine kuran bir karakter... ...bir tarafta hani... E, ...resmi kağıt üstünde işleri var... ...kuru temizleme zincirleri vesaire... ...cam işleri, babası camcıymış... ...onu devralmış. bir taraftan o devam ediyor ama... E, ...onun yanı sıra da... ...işte çalıntı ya da... ...taklit sanat eserlerini şey yapma... ...tefecilik vesaire gibi... ...hani bir takım işlerin büyümesi... ...ve tesadüfen Sydney ile bir partide... ...tanışıyorlar... E, Sydney Amy Adams'ın canlandırdığı ise... ...o ise... Kendi geçmişinden öylesine kaçıyor ki kendine yeni kimlikler yaratarak kendini yeni baştan yaratan bir kadın ama Sidney'in en önemli özelliği aslında son derece zeki bir kadın olması. Çok akıllı, becerikli ve hani girdiği ortamları ve insanları çok iyi okuma becerisine sahip. Irving'in başarısı ise Sidney'in bu maharetini ve zekasını kavrayıp Buna saygı duyan bir adam. Dolayısıyla çok iyi bir ikili oluyorlar ve çok iyi işler başarıyorlar. Ama burada tabii bu muhteşem ikilinin resmini bozan şöyle bir durum var ki sonsuza kadar mutlu olmalarını engelleyecek. Irvin'in maalesef bir karısı ve bir oğlu var. Evet o da e, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı karısı. Bu arada Amy Adams hakkında müthiş e, yorumlar yapılıyor. E, Kate Blanchett olmasaydı bu sene Oscar'da alabilirdi ama Kate Blanchett var Mavi Yasemin'le. O yüzden pek bir şansı yok gibi görünüyor. Ama Amy daha e, Kate Blanchett ile karşılaştırınca... Oyuna yeni girdi diyebiliriz. Daha önünde çok iyi roller olacak. Mails Trip'e bakalım hala aday. <gülüyor> Bu yaşta her sene aday olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Amy Adams'ın daha yiyecek çok ekmeği var. Ama Amerikan Hustle'la çok net olarak şöyle diyebiliriz. Hani ciddi bir seviye atladı. Bence hani A sınıf oyuncular listesine girme konusunda çok büyük bir yol kat katettim. Ee, öbür tarafta e, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Rose'in karakteri de çok değişik bir tip. Biraz isterik, biraz takıntılı. Ee, e, o ilişkilerinde de çok enteresan e, bir yapı var Irving'le. Çünkü çocuk aslında Irving'in değil... Ee, Başka birinin çocuğunu kendi üzerine geçiriyor ve onu gerçek babası olarak seviyor ve büyütüyor. Ve aslında istemediği evliliğini de çocuğu hatrına devam ettiriyor kendisinin olmayan. Hani bir tarafta da böyle bir fedakar bir erkek şeyi de var, yapısı da var. Yani Irving'i bir taraftan seviyoruz. Yani bütün karakterlerin sevilen bir tarafları var. Aslında en sevmediğimiz ya da en sevinmeyecek tipler FBI <gülüyor> ve kanun adamları bu filmde. O da Bradley Hatta... Cooper'un karakteri değil mi? Aynen Bradley Cooper ve onun üstündekiler ve etrafındakiler ee, özellikle daha üstü diyelim ee, ve hatta bir noktada rüşvet alan politikacılar e, filmin belli noktalarında en e, sempatik karakterler olarak gözükmeye başlayabiliyorlar bize. Dolayısıyla David O'Russell böyle birazcık e, o dünyaya girmiş bu garip e, karakterler farklı yerlerden gelmiş kendilerini dönüştürmüş karakterler oluşturuyor. E, Çok ilgisini çekmiş. Onlar bayağı onu heyecanlandırmış ve bizi de o heyecana katıyor. Biraz onların gündelik hayatları içerisinde o e, yani sadece o şeyi nasıl diyelim düzeni çevirme şeyi değil de. Bütün o akışkanlıkta onlarla beraber akıp gidiyoruz. Biz de heyecanlanıyoruz. Bazen hiçbir şey olmuyor aslında. Hiçbir şey olmayacağı hissine de kapılıyoruz. E, Ama şu tarz filmlerde diyebiliriz. Bunu birazcık Tarantino içinde de belli bir noktadan sonra söyleyebiliriz. Hani Şeklin, şemalin, stilin, içeriğin biraz önüne geçtiği türde bir filme doğru meylettiğini düşünüyorum ben. Amerikan Hustle'la beraber. Fighter'da, Dövüşçü'de içerik ve karakterler çok zengindi. Ee, orada çok daha somut, elle tutulur bir şey vardı. Ee, Silver Linings Playbook'ta, Umut Işığım'da. Ee, ...bence çok nitelikli bir romantik komediydi... ...ama ondan da daha fazla bir şey değildi... ...onun da çok abartıldığını düşünüyorum... ...Amerika nasıl çok eğlenceli bir film... Ee, ...ama... E, ...hakikaten eğlenceli şu bu... ...bir beş sene sonra... ...o filmle ilgili bir şey hatırlayacak mıyız... ...o filmi hala düşünecek miyiz... ...ondan çok emin değilim... ...yani... ...onu öyle düşünmek istiyorum. Yani o yüzden şeyle... ...Inside Louis'e karşılaştırdığımızda... ...sen şarkılarını söyleyerek karşılaştırdığımızda... ...böyle bir fark geliyor aklıma. Hep 1994 senesinde... ...Oscar'ı alan Forrest Gump'la... ...Pub Fiction'ı... <gülüyor> ...hiçbir şekilde... <gülüyor> ...Oscar'larda bir şey alamadığını hatırlayacak olursak... ...böyle bir şey gelebilir aklımıza. Bu arada bir tweet aldık... ...Oscar adaylıklarına dair Inside Lone Davis'in şarkılar değerlendirilmiyormuş farklı şarkılar üzerinde oynanarak yapıldıkları için böyle de Kemal Yılmaz'a teşekkür ediyoruz burada Inside Lone Davis hakkında bir şey daha atladık demin sen şarkılarını söyle bu sene Cannes Film Festivali'nde premierini yapıp orada Spielberg başkanlığındaki jüriden bir jüri özel ödülü de kapmıştı Evet, şimdi devam ediyoruz yeni filmlerimize bu haftaki ve yine American Hustle'dan düzenbazdan bir parça çalıyoruz önce. Tanıdık bir şarkının farklı bir yorumu Maisa Kara'dan geliyor. White Rabbit. <gülüyor> Şarkı White Rabbit idi. E, haftanın yeni filmlerinden geldi. Mayıs'a Kara seslendirdi. White Rabbit'in çok farklı bir versiyonuydu bu. Arapçasını dinledik. E, American Hustle'da e, şarkının bu versiyonun kullanılmasının da bir sebebi var aslında. Çünkü e, söz konusu olan e, şeyim Alabereda, alabere. Dalabere. Aslında sözde bir Arap şeyhi üzerinden kurulduğu için e, bu şarkıda cuk oturmuş zaten filme. Evet, üç filmimiz daha var bu hafta. İki tane yerli komedimiz var, bir de animasyon. E, yerli komedilerden ilki kadın İşi. Taner Elhan yönetmiş, başrollerde Meltem Cumbul, Filiz Ahmet, Esra Dermancıoğlu ve Özge Ulusoy yer alıyor. Dört kadın arkadaşın banka soygunu üzerine bir komedi bu. E, Taner Elhan e, bundan önce Acı Aşk filmiyle karşımıza gelmişti. E, Onur Ünlü ile beraber çalışan bir isim kendisi. E, daha kara komedilerden biliyoruz. E, kadın işi görebildiğimiz kadarıyla daha e, ana akım komedilere daha yakın bir yerde duruyor Onur Ünlü'nün tarzından. E, bu haftanın iki Türk komedisinden biri. Diğeri ise Çılgın Dersane 3. Devam filmi. Evet. <gülüyor> Hala dershanede aynı insanlar bu arada. Kaç sene oldu. Dershaneler kapatılmıyor muydu? Evet aslında onun üzerine film olsa daha eğlenceli olurdu belki ama değil. Ben hani çılgın dershaneye görünce acaba dedim hani o konuya da öne atıyorlar mı? Yok. Ee, Kamil Çetin yönetmiş. Başrollerde Paşan Yılmazel, Ozan Aydemir, Duygu Çetinkaya ve Okan Karacan var. ...bu dershane öğrencileri Antalya'da bir otelde müzik yarışmasına, finaline katılmak üzere gidiyorlar. İşte fragmanda bol bol danslar, şarkılar falan da var. Zaten şu tarihte vizyona girdiğine göre bu film çekilirken henüz dershanelerin kapanacağı... ...büyük ihtimalle Milliyetin Bakanı'nın bile gündeminde olmayabilirdi. Belki. Gerçi birkaç senedir söylüyordu Ee, ama bu filmin onlarla ilgilendiğini pek sanmıyorum. Çılgın Dershane serisi daha çok bikinili kızlarla ilgileniyor prensip olarak. Şimdi bunları görünce dershaneleri kapatmaya da karar vermiş olabilirler. Tabii. Belki de ondandır. Hmm. İlk iki filmden sonra. Evet. Belki de aslında çok yanlış yerde aranıyor olabilir sebepler. Hepsinin sebebi Çılgın Dershane filmleri olabilir. Evet, son olarak da animasyonumuz var. Disney'nin son senelerde yaptığı en iyi iş olarak adlandırılan Karlar Ülkesi Frozen. Chris Buck ve Jennifer Lee yönetmiş. Türkçe seslendirenler basın bülteninde yer almıyor ancak ağırlıklı Türkçe girecek tabii yine. Orijinal dinlemek isterseniz Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff ve Josh Gad'ın seslerini duyabilirsiniz. Birden buz kesen Arendelle e, ülkesinin prensesi yola çıkıyor bu buz kesme olayını çözmek için. Zira bu böyle küresel ısınmaya bağlı bir soğuma değil. E, prensesin ablası ya da kız kardeşinin yaptığı bir büyü sonucunda olan bir soğuma. Senenin iddialı animasyonlarından biri... ...ben henüz izlemedim... Ee, ...bu hafta sonu izleyeceğiz inşallah biz de... Ee, ...yani kış filmi olarak yapıldı... ...ve kışın vizyona girmesine rağmen... ...dışarıda havanın yaklaşık 15 derece olduğunu... ...düşünecek olursak... E, ...fragmanını izlerken oğlum sordu... ...anne bunu izleyince kar da yağacak mı diye... ...ben dedim hiç şansın yok... ...yani durumlar pek şey değil... ...parlak değil çocuklar... E, ...bu filmleri izleyip kar bekliyorlar ama... ...gelişat öyle gözükmüyor... Lafile. Bu arada filmin e, Oscar'larda e, en iyi animasyon dalında aday olduğunu da e, hemen söyleyelim. Hatta güçlü adaylardan. Evet, güçlü adaylar olduğunu biri. söyleyelim. E, şarkıda da evet, şarkıda da adaylar aday. var. Kristen Anderson Lopez ve Robert Lopez'in beraber söyledikleri, e, pardon yazdıkları Let It Go şarkısıyla. Hatta biz de ondan devam edelim aynen Demi Demilevato seslendiriyor şimdi ondan dinliyoruz Frozen'ın şarkısı Let It Go Let It Go Let It Go Demir Lovato'dan dinledik, Let It Go, Frozen, Karlar Ülkesi filminin parçasıydı. Aynı zamanda Oscar adayı parçalardan biri. Bu arada bugün çok interaktif diyoruz. Ozan Can Demir Işak'a teşekkürler. Frozen, Karlar Ülkesi sadece Türkçe dublajlı gösterime girecek. Orijinal versiyonu gösterilmeyecekmiş. Evet, bu videon filmleri dışında bir takım her zamanki gibi özel gösterimler var. Bu akşam her cuma yeni sinema devam ediyor. Evdeki yabancılar eee gösterilecek. Dilek Keser ve Ulaş Güneş Kacargil'in filmi Levent Kültür Merkezi'nde saat 7'de. filmden sonra da filmin yapımcısı Özkan Yılmaz ve başrol oyuncusu Fatih Al izleyicilerle buluşacaklar. Evet, bu arada İstanbul Modern'de Oscar'ın Yabancıları gösterimi de devam ediyor. Hakikaten senenin gene en iyi programlarından biri. Ee, Ve Oscar'larda da son zaten hani finale kalan beş film de açıklandı. Bunların bir kısmını da burada izleme şansına sahipsiniz hala. Ee, onun da altını çizelim. Ee, cumartesi, pazar. Ee, çocuk pozu, komşu sesler geçmiş. Ee, onun dışında bakıyorum başka neler kaldı bu hafta sonuna. Ee, evet iki büyük haftadır defter. sürüyor. ...var programda... ...iloilo ilo ve tekrar geçmişi izleme... ...şansınız var. Saat... ...on dört, ...pardon, saat... ...gerçi iki günde de değişiyor... ...dolayısıyla hemen buradan saatlerle... ...ilgili bilgi vermeyeyim. İstanbul Modern'in... ...web sitesine girin. Cumartesi, pazar... ...saatleri değişiyor çünkü. Film gösterim... ...saatleri için detaylı gösterim programına... ...oradan ulaşabilirsiniz. Evet, o gösterim... ...programından iki film... ...Broken Circle Breakdown ve Ömer... ...Belçika ve Filistin adına... Oscarlarda da son beşe kaldı. Onlar bizde tekrar mutlaka gösterilecek. Evet, Broken Circle <Gülüyor> Breakdown yakında gösterime giriyor zaten. Ee, bunun dışında e, önümüzdeki Cuma'dan itibaren Azerbaycan sineması Pera sineması e, Pera e, Müzesinin sinemasında gösterilecek bir programla karşımıza geliyor. Bu kino çok güzel. Ee, bu sinema çok güzel diye var sayıyorum. 24 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında 8 filmlik bir seçki geliyor. Ee, Avrupa Azerbaycan topluluğu işbirliğiyle Pera e, sinemasının Pera Müzesi'nin sinemasına çünkü Pera sineması da yeniden geçirildi ve başka sinema kapsamında e, tekrar kullanıma açıldı. E, bu filmlerin çoğu daha yakın tarihli 2000 8-2011 arası. Fakat e, bir tane 95'ten Yarasa adlı film var ve 1945'ten bir e, operet Arşın Malalan da gösterilecek e, daha nostaljik bir Azerbaycan sineması görmek için daha yakın tarihlerden Buta Kale Kutsal Hayvan 40. Kapı Çövkan ve Çölcü gösterilecek filmler. Evet, geçtiğimiz hafta bir de Berlin e, filmleri açıklandığı yarışmalar, farklı bölümler, bazı belli olan filmler vardı. Ama <gülüyor> bu sene oldukça kalabalık bir Türkiye çıkarması olduğunu görüyoruz Berlin'de ve bu bizi e, çok mutlu etti. Evet, bir kere e, bir taraftan 2014 senesinde Türkiye'de sinemanın başlangıcının yüzüncü senesi kutlanacak. E, Yurtta ve tüm temsilciliklerde diyelim bir taraftan. Ama hakikaten e, belki de senenin ilk uluslararası büyük festivaline bu kadar kuvvetli bir giriş yapması... ...Türkiye sinemasının hepimiz açısından çok büyük gurur veriyor. E, festivalde e, dört tane uzun metraj, bir tane de kısa metrajlı film e, gösterilecek Türkiye'den. İlk açıklanan... E, ...panorama bölümünde gösterecek olan... Kutlatanın kuzu filmiydim... ...ve e, Generation... E, ...nesiller bölümünde ise... ...iki film var... E, ...Mavi Dalga filmi... ...Zeynep Dadak ve Merve Kaya'nın... ...ki Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de... ...en iyi ilk film... E, ...ve en iyi kurgu, en iyi senaryo ödüllerini... ...almıştım... ...orada Generation'da yarışacak... ...ayrıca Hüseyin Karabey'in son filmi Sesime Gel... ...yine aynı bölümde yarışacak... Ee, bir de yine Generation filminde gösterilecek olan kısa film var. Hasan Seri'nin Ağrı Veda filmi de e, Generation bölümünde gösterilecek kısa filmlerden biri. Son güzel haber de forum bölümünden geldi. Çünkü bunlar parça parça açıklanıyor bölümlerde. Forum bölümünde de Melissa Önel'in e, filmi Kumun Tadı e, gösterilecek. Kendisi daha önce Ben ve Nuri Bala, e, belgeselini çekmişti o da. Ee, i̇lk kurmaca filmi de kumun Dünya premierini Berlin'de yapmış olacak. Evet ana yarışma filmleri de açıklandı. Onların arasında Türkiye'den film yok. Ee, hatta yani Berlin genelde daha az bilinen e, yönetmenlere yer veriyor. Yine öyle bir durum var. Tabi bu festivalden sonra belki de aralarında bir kısmı 2-3 sene önce e, Asgar Fer Ferhadi'nin olduğu gibi bir anda dünya çapında tanınan bir isim haline ...gelebilir. Kanda daha... E, ...belirli isimler... ...tekrar tekrar işte... ...Nuri Bilge Ceylan olsun, Lars von Trier olsun... ...her yeni Hı. filmleriyle çıksalar da... ...bu daha de aslında Kanda... Gösteriyor. ...iki Türk filmi gene bekliyoruz. Yani Türk demeyelim, Türkiye... E, ...taraflarından diyelim. Biri e, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi... ...diğeri de Fatih Akın'ın son filmi... ...The Cut'ın da Kanda göstermesini bekliyoruz. Evet, onların haberlerini... ...çıktıkça sizlerle paylaşıyor olacağız. Eee... Şimdi ödül kısmımıza geldik artık programın son bölümüne. Evet, girerken. bu arada bütün bu arkadaşları da hakikaten çok canı gönülden tebrik ediyoruz Berlin'le. İyi yolculuklar, yollar açık olsun. Evet, bu sene Rotterdam'da e, yarışmada hiç Türkiye filmi yok, onu da söyleyelim. O da yaklaşıyor, önümüzdeki hafta e, başlayacak. Fakat e, orada yarışmada bir filmimiz yok bu sene. Evet. Geçen pazar demin de biraz bahsettik, e, altın küreler verildi e, ve e, her zamanki reputasyonuna layık bir şekilde e, Oscarlardan daha eğlenceli ödülleri biraz daha bile neredeyse anlamsız çünkü Oscar'lar her zaman bir takım politikalar nedeniyle nereye meyledeceğini e, biraz tahmin edebilsek de altın kürelerde e, daha az belli oluyor sanki. Yine bir takım sürprizlerin olduğu ama daha da e, önemlisi hep söylüyoruz e, Bir balo salonunda yapılıyor ve masalarda şampanyalar var. O yüzden konuşmalar her zaman daha eğlenceli oluyor. <gülüyor> Sunucular da daha eğlenceli. Sunucular da daha eğlenceliydi. Pazar gecesi gerçekleşti. Altın küre ödül töreni Tina Fey ve Amy Poehler hakikaten ikinci defa sunuyorlar. Ve bu işi en iyi yapan isimler şu anda. Hatta Amy Poehler sunmakla kalmadı. Bir de ödül kazandı. Kendisi. Ben orada gerçi bir şerh koyacağım. Yani Ricky Gervais'i seviyorduk ama <gülüyor> diyerek. Ama onunki böyle fazla artık e, acıtıcı demin hakarete varan noktada beni rahatsız etmeye başlıyordu. E, Tina Fey ve Amy Poehler dalga geçmeyi de içinde barındıran şeyi, dengeyi bence iyi tutuyorlar. Ama o İngiliz, o yüzden. E olabilir. Yani... <gülüyor> e, Her sene söyleyip biraz da homurdandığımız gibi yine drama ve müzikal komedi dalları ayrıydı. Gerçi geçenlerde bir yerde okuyordum yani bu aslında Hollywood Foreign Press Association'a iki büyük ödül verme şansı tanıyan bir numara. O yüzden hani bunu değiştirecekleri yok ne kadar mantıksız olduğunu eminim kendileri de farkındadırlar kendileriyle de zaten dalga geçiyorlar. Bu Hollywood'da yazan yabancı sinema yazarlarının başkanı sahneye çıktığında, işte şimdi de başkanın konuşması zamanı ya da evde izleyenler için tuvalet molası zamanı diye gayet açıkça ne olduklarının farkında olduğunu belirtti. Sürpriz derken. Sanırım en büyük sürpriz bütün gece hiçbir ödül almadan giden 12 Years a Slave 12 yıllık esaret filminin gecenin en son en büyük drama en iyi film ödülünü kapıp çıkması oldu. Artık gecenin sonlarına doğru Chiwetel Ejiofor'un yüzünün ne kadar düştüğünü herkes fark etti mi bilmiyorum ama ben böyle hani onun parça parça her bir ödül sonrasında yüzünün düşüşünü kapan ödül törenini üç kere mi izledim bilmiyorum ben de ama. <gülüyor> <gülüyor> İkincisini hani çok daha net e, şey takip ettiğimi söyleyebilirim. Ya o, o, çünkü hani ona, onlar da e, hani bu sene hem onun adına hem İdris Elba adına da beklentilerim vardı benim de açıkçası. Henüz e, Dallas Buyers Club'ı izlemedim tabii ama e, yine de onların yüzü düştükçe ben de bir üzüldüm. Evet e, Dallas Buyers Club'daki Matthew McConaughey Conaghy aldı en iyi. ...drama, erkek oyuncu ödülünü... E, komedide de... ...en iyi erkek oyuncuyu da... E, ...Leonardo DiCaprio aldı... ...The Wolf of Wall Street ile... ...ki kendisi de çıkıp... Ya, ...yani biz komedi yaptığımızın farkında değildik gibi bir şey söyledi... E, ...onu da yakınlarda göreceğiz Scorsese'nin yeni filmini... ...evet yani göreceğiz, bekliyoruz... ...üç saatlik... E, bir ...seksenler... ...bazı... E, Wall Street e, aşırılıkları hikayesi çok bu senenin konuşulan ve aslında eleştirilen farklı taraflardan. Ya, o liste filmi. mesela beni çok düşündürüyor. Nebraska ne kadar komedi ya da Her ne kadar komedi. Inside Llewyn Davis müzikal olarak geçiyordur büyük ihtimalle komedi olarak değil, değil diye ümit ediyorum. Evet, en iyi kadın oyuncularda dramada Kate Blanchett Blue Jasmine'le aldı ki Oscar'larda da bu ödülü alması bekleniyor. Müzikal veya komedide bu hafta göstermeye giren Düzenbazın başrol oyuncusu Amy Adams kazandığını demin söylemiştik zaten. Yardımcı dallarda da yine Düzenbazdan Jennifer Lawrence ve erkek oyuncuda Dallas Buyers Club'dan Jared Leto aldılar ödülü. ...animasyonda yine bu hafta gösterime giren Frozen... ...yabancı filmde de 7 Şubat'ta gösterime girecek olan ve heyecanla beklediğimiz... ...yani ben bir kere gördüm ama bir kere daha görmek üzere beklediğim... ...La Grande Bellezza, The Great Beauty... Ee, ...bu tabii hafta tam bunlar duyuruldu... ...üstüne bir de Oscar'lar geldi, i̇çimiz, içimiz dışımız ödül e, durumu oldu... Bu arada şeyi de belki söylemek lazım televizyon dalından çok bahsetmiyoruz şu anda ama televizyonda da hele oyuncularda baktığımızda bunu her sene birkaç senedir söylüyoruz artık işte ödül alanlar. hani Michael Douglas, John Voight, Jacqueline bir şey yani o, Oscarları da, falan zaten Michael olan Michael Douglas'ın ödül aldığı yapımında televizyon işim olduğu, sinema işim olduğu da zaten çok tartışmalı Behind the Camera Deborah Stevenson Soderbergh'in çektiği Liberace'in Liberace'in hayatı Matt Damon'la başrolü paylaştığı bence bayağı senin en iyi filmlerinden biri hakikaten yani Ee, ...bazı noktalarda da bazı ülkelerde bence vizyona bile girmiş olabilir yani ona bir bakmak lazım. O yüzden çok arada duran bir iş. Ee, Amerika'da tabii televizyon için yapılmış olduğu için televizyon kategorisine değerlendiriliyor ama... E, ...galiba bazı şey listelerinde e, bazı e, mesela Empire dergisinin listesinde falan bazı eleştirmenlerin en listesinde en iyi filmler arasında evet. gördüm ben onu. Evet, eee Oscar'larda 2 Mart'ta verilecek bu sene. E, dün duyuruldu adaylıklar. Bu sene 9 film en iyi filmde aday. 12 Years a Slave, 12 Yıllık Kölelik, American Hustle, Düzenbaz, The Aspires Club, Her, Nebraska, Captain Phillips, The Wolf of Wall Street, Gravity, Yerçekimi ve Filomena. E, bunların bir kısmı gösterime girdi bizde. Diğerlerinin de 2 Mart'a kadar gireceğini Bir kısmını biliyoruz, bir kısmını tahmin ediyoruz Şubat boyunca. Ee, buradaki en büyük sürprizlerden biri programın başında uzun uzun konuştuğumuz Inside Love and Day ve Sen Şarkılarını Söyle filminin tamamen neredeyse göz ardı edilmiş olması. Yabancı filmlerin iki tanesini demin duyurmuştuk. Belçika ve Filistin filmleri son beşe kaldı diye. İtalyadan La Grande Bellezza, Danimarka'dan The Hunt ki o da gösterildi sinemalarımızda ve Kamboçya'dan The Missing Picture da en iyi yabancı filmde adaylar. Belgeseller çok ilginç ve bunların Aha. The Act of Killing zaten geçen sene ifte gösterilmişti ve sinema yazarlarının ödülünü almıştı. 20 Feet from Stardom, QT and the Boxer, Dirty Wars ve The Square. Bunlar da sanırım IF ve İstanbul Festivali arasında paylaştırılmış durumda görme şansımız olacak. Evet, en iyi özgür müzik kategorisindeyse mesela e, altın kürelerde en iyi özgür müziği alan All Is Lost'un olmaması da benim dikkatimi çekti. Onun da altını çizmek istedim hemen. Böyle de çok enteresan şeyler olabiliyor. Yani birinde ödülü alıyor öbüründe aday bile değil. Evet geçen sene e, Argo'nun olmadık dallarda aday olup yönetmenin aday olmaması mesela çok konuşulmuştu öyle be beklenmedik şeylerde çıkabiliyor. Tabi birkaç bin kişinin oyuyla ya, olduğu için zaten, olmasın o ayrı o zaten yaptıkları tek doğru şeydi Argo <gülüyor> konusunda ama e, böyle birkaç bin oy olunca tabi dengeler değişebiliyor. Ee, en iyi özgün şarkı konusunda e, şey var enteresan şimdi Her'den e, Karen O'nu seslendirdiği The Moon Song var hani daha az dikkat çeken ama orada da büyük ihtimalle hani gene açık ara YouTube'un 2nun Ordinary Love'ına gideceğini tahmin ediyoruz Mandela'ya evet, hiçbir Altın şey vermeyip e, aldı şarkı zaten Demin çaldırız. bir de sahnede YouTube'u görmek güzel oluyor hoşlarına gidiyor bence. Güzel konuşuyorlar güzel konuşuyorlar güzel adamlar falan. Evet. E, let It go demin çaldık aslında bunlardan biriyle e, programımızı sonlandıracağız ama ben şey Bir de kısaca araya hemen bir söylemek istiyorum. Altın ahududu adayları da açıklandı ve Adam Sandler'ın Grown Ups 2 filmi pek çok dalda adaylıkla senenin en kötü filmi olmaya aday. Onun dışında After Earth, The Lone Ranger, A Madea Christmas ve Movie 43 de en iyi pardon, en kötü film adayları arasında. Grown Ups bir çok kötüydü. İkincisi niye yapıldı hiç bir fikrim yok. Bu adaylıkları sonuna kadar destekliyorum. <gülüyor> Evet programımızın sonuna geldik. Teknik masada Feryale çok teşekkür ediyoruz ve bu haftaki destekçilerimiz Alaturka ekibi, Ali Pınar ve Ersin Antepli'ye de çok teşekkürler. Bu haftayı yine Oscar adaylarından ikimizin de sevdiği bir parça ile bitireceğiz. Evet, Despicable Me Çılgın Hırsız 2 filminde Feryl Williamson seslendirdiği şarkıyı dinliyoruz şimdi. Hepinize herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Nefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven